Bölüm 195 Farz Namazların Öncesi ve Sonrası Kılınan Sünnetler ve Fazileti Hadis 1097 Mü'minlerin annesi, Ümmü Habibe Ramle binti Ebu Süfyan, Allah onlardan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, şöyle buyururken işittim dedi. Müslüman bir kimse farzdan başka nafile olarak her gün Allah rızası için 12 rekat namaz kılarsa Allah ona cennette bir köşk yapar veya ona cennette bir köşk yapılır. Hadis 1098. İbni Ömer Allah onlardan razı olsun şöyle dedi.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 Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ezan ve kamet arasında namaz vardır. Her ezan ve kamet arasında namaz vardır. Her ezan ve kamet arasında namaz vardır. buyurdular. Üçüncüsünde kılmak isteyenler için dedi.